Açık radyo, açık dergi, teknolojinin karanlık yüzünde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar. Murat'cığım, şu ADSL evet. olayı var ya. Var. Bireyler de yani kullanmaya başlamışlar bunu. Zaten evlere yönelik Türk Telekom başlattı. Çok da yaygınlaşıyor, çok hızlı artıyor. Evet, yani hani. Zaten onu söylemek isterken başka bir şey düşünüyordum <gülüyor> bu arada. Çok yaygınlaştı. Bununla ilgili tabii bu yaygınlaşmalardan dolayı benim hemen şeytan avukatı olarak ya da kötü düşünücü olarak aklıma şey geliyor. Ne kadar yaygın o kadar risk. Öyle. Rahatlık da var ama ne kadar rahatlık o kadar da risk. Teknoloji öyle bir şey çünkü. <gülüyor> ee, şimdi önce bunun kullanımı ile ilgili birazcık konuşalım istersen. Doğru. ADSL nedirden bahsedelim evet. Çok kısaca yani aslında hani teknolojinin iyi tarafından bahsedelim. Şimdi bu bundan 3-5 sene önce yurt dışına katıldığım fuarlarda seminerlerde hep konuşulan konulardan konuşulan bir konu vardı. Amerikalılar buna last mile problem diyorlardı. Son mil ya da son kilometre problemi. Bu şu. Şimdi internet bağlantısının hızlı bir şekilde zaten... Diyelim servis sağlayıcılar kendi aralarında bağlantı noktaları arasında ya da şey ne diyelim postaneler arasında diyelim benzetmesi kolay olsun diye hızlı internet bağlantısını zaten büyük kalın hatlarla fiber hatlarla sağlıyorlar. Fakat postaneden sonra son eve gelene kadar orada bir, birkaç kilometre var biliyorsun. O birkaç kilometre nasıl dağıtacağız problemi var. Çünkü orada hem maliyet çok önemli olmaya başlıyor. Çünkü tek tek bilgisayarlara tek tek evlere dağıtmak gibi bir işimiz var. Bunun için ayrı kablo çeksek başka bir dert. Ayrı teknolojiler kullansak o teknolojileri kullanmak pahalı. Biz bunu nasıl dağıtacağız diye düşünen bir yöntem vardı. Şimdi yıllarca daha iyi bir çözüm bulana kadar biliyorsun biz ne yaptık? E, çevirmeli ağ dediğimiz ya da İngilizcesi dial-up dediğimiz bağlantıyı kullandık. Hala birçoklarımız kullanıyor. Evet. E, buradaki mantık ne telefon hattımızı üzerinden... Dijital bilgileri bir modülasyon demodülasyon yapan bir aletle çok tekniğe girmeyelim. Modem aracılığıyla bir yeri arayıp orayla bağlantımızı kuruyoruz. Fakat bunu yaptığımız anda bir kere telefon masrafıyla karşı karşıya kalıyoruz. Üstünüzdük aynı anda telefonla konuşamaz oluyoruz. Sonra bir dönem şey çıktı. Yurtdışında çok ünlü oldu. Türkiye'ye de geldi. Geniş bant Bağlantıları broadband dediğimiz başta da bunların kablo tv üzerinde internet bağlantısı geldi ben de kullandım son derece de memnundum böylece ne yapılıyordu bölgedeki e, kablo tv olan bölgelerde tabi kablo tv bulunan bölgelerdeki bir köşeye bir tane aynı kablolar üzerinden internet alışverişi yapan bir cihaz koyuyorlardı hepimizde evimize birer kablo tv modemi alıyorduk. O i̇nternete on üzerinden bağlanıyorduk. Hem de böylece daha yüksek hızları sağlıyordu. Telefonu meşgul etmiyorduk vesaire vesaire. Fakat o da çok keyifli bir teknoloji değil. Çünkü e, bir sürü kişi aynı kablo TV hattını paylaşıyor. Dolayısıyla gece insanlar uyurken internet gündüz herkes uğraşırken kullanırkenden daha hızlı oluyor. Özellikle ben biraz bankaların yoğun olduğu bir yerde yaşadığım için o dönem. Bankalar, müşteri bunu çok yoğun kullandıkları zaman bankalar ve müşterileri... Ben bayağı yavaşlıyordum. Bundan da çok hoşnut olmuyordum tabii. İstiyordum ki bana özel bir band genişliği olsun. Ondan sonraki kontrol zaten. Hani kaç paralık bir bağlantı aldıysam ondan sonrası ona göre artsın. Orada da şeyim şu. E, mantık şöyle ilerledi. İşte bu sonunda ADSL çıktı. ADSL çok iyi bir teknoloji olarak karşımıza geldi. Telefon hattının üzerinden bu sağlanıyor. Bizim normal telefon hattımız üzerinden telefon... Fax her türlü haberleşmemiz yapılabilirken bizim kullanmadığımız bir band genişliği üzerinden de merkezle bizim bilgisayarımız arasında bu ADSL internet bağlantısı gerçekleşiyor. Dolayısıyla ADSL ile ben internete bağlanırken telefonum meşgul hiçbir zaman çalmıyor. Hı hı. Her, 24 saat internete bağlı olabiliyorum. Bunlar muhteşem. Ee, çok yüksek hızları destekleyebiliyor. İşte sadece modemde hatırlarsın işte 33 bin 648 bin gibi hızları konuşurken 52 bin gibi hızları konuşurken artık Türk Telekom'un verdiği internet pahadansa 256 bin e, minimuma haline geldi standart haline geldi. Çok küçük e, maddi ilavelerle bu işte 512 bin 24 gibi değerler olabiliyor. Burada bir tek uyarmak gereken bir şey var. ADSL yapısı gereği... E, simetrik çalışmıyor. Ne demek o? Bu şu demek. İnternetten bize doğru gelen hız ya da internetten bize doğru gelen bilginin band genişliği 256 ise bizden internete doğru giden bunun dörtte bir oluyor her zaman. Hmm. Yani 256'ın dörtte biri 64 binlik bir hızla bizden dışarıya doğru gidiyor. Dolayısıyla ADSL teknolojisi ...kendi evimizde böyle herkesin kullanmasını açık bir web server sunmak için doğru bir teknoloji değil. Ama evde bireysel kullanımımızda ben internete ediyorum ki bana şu bilgiyi ver ya da şu filmi gönder. Ondan sonra o film böyle kocaman kocaman büyük hızlarla bana doğru geliyor. Hmm. Dolayısıyla ADSL ev kullanımı için çok güzel. Fakat bir de bir problem var ADSL'nin Biraz önce aslında söyledim, 24 saat bağlı. Telefon hattını harcamıyor, bağlı olduğumuz süre boyunca bir ek maliyeti yok... E bu 24 saat riskleri açıksın demek mi? Evet. Zaten ben de hani bu gündemimize almamızın en önemli nedeni bu. Şimdi eskiden Dylak'la bağlandığımız zaman, telefon bağlandığımız zaman... ...akşam geliyorduk eve diyelim, bağlanıyorduk. Bazılarımız 10 dakika, 15 dakika, bazılarımız 2 saat, 3 saat bağlı kalıyorduk. Ama sonra kapatıyorduk. Başka bir zaman bağlandığımızda bu sefer yeni bir adresten bağlanıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir saldırganın bizi... ...an ve an takip etmesi çok mümkün değildi. O iki saat içinde saldırabiliyorsa saldırıyor... ...saldırgan ya da virüs... ...virüs buluş bulaşıyordu, virüs hala bulaşıyor ama... ...artık 24 saat bağlı değiliz. Şimdi 24 saat bağlı olduğumuz için... ...biz saldırganlar dünyası için... ...24 saat bağlı olan bilgisayarlar... ...yeni bir fırsat kapısı açıyor. Nasıl? E nasıl, bir de nasıl 24 saat bağlı olabilirsin ki? Bilgisayarını diyelim açık bırakıyorsun... E ADS zaten 7-24 bağlı. Hayır açık değilse sen bilgisayarını kapattığın zaman ne Bilgisayarını kapattığın zaman zaten bir şey yapacak bir şey yok. Ama çoğu Hı. insan benim tanıdığımda çoğu kişi bilgisayarını 24 saat açık bırakıyor. Ki mesela 24 saat açık bırakıyor internetten yavaş yavaş filmler indirmek için kullanıyorlar. Ya da ofisinden emin bilgisayarına bağlanıp bir şeyler yapmak için Anladım. kullanıyorlar. O yüzden tamam. açık kalıyor. Ekranı da kapattığın zaman bilgisayar çok fazla elektrik de harcamıyor. Dolayısıyla 24 saat açık kalmasının... Biraz yani konuşacağımız problemler dışında bir problemi yok. Peki. Ee, buradaki esas konu 24 saat açık bırakılan bir bilgisayara sahipsek saldırganlar bunu bir zıplama tahtası olarak kullanıyorlar. Diyelim saldırgan bir bankaya saldıracak. Bankaya direkt kendi bilgisayarından saldırmıyor. Hmm, senden saldırıyor. Önce senin bilgisayarına saldırıyor. Senin bilgisayarını ele geçiriyor. Sonra senin bilgisayarının başında otururmuş gibi bankaya saldırıyor. Dolayısıyla banka kendisine saldıran hakkında bilgi topladığı zaman seni buluyor. Aradakini sanıyor. Aradakini buluyor. Bu tabii çok tehlikeli. Aslında burada tehlikeli olan şey şu. 24 saat bilgisayarını açık tutmak. Evet ama ben iş, yani iş nedeniyle de 24 saat bilgisayarını açık tutabilirsin. Dediğim gibi insanlar sana bağlı bir şeyler çekiyorlardır. Sen internete bağlanıp büyük bir film çekiyorsundur. Büyük bir Anladım da ama bu ADSL'nin yarattığı bir sorun değil. ADSL'nin sunduğu bir kolaylığı bizim kullanmamızdan dolayı başımıza gelebilecek bir risk bu yani. Kesinlikle doğru. Bir de ADSL'de şeyini unutma ADSL bir de eski modemlere göre çok daha yüksek bir bağlantı hızı hmm. veriyor. Dolayısıyla avant daha da yüksek hızlarda bağlantı sağlayabiliyoruz. Peki önerin ne? Önerim ne? Önerim iki tane. Bir tanesi e, neredeyse bugün satın, satılan tüm ADSL modemlerin içinde e, ama iyi ama kötü ama küçük ama büyük bir güvenlik duvarı özelliği var. Bir firewall özelliği var. Bunu mutlaka devreye almak lazım. Birinci önerim bu. Bu normalde açılır açılmaz devrede değil. Kurar kurmaz çalışmıyor. Bunun için bir güvenlik ayarlarına girip onları yapmak gerekiyor. Bu nasıl yapılacağı da kullanım kılavuzunda üzerinde son derece açık yazılıyor. Bu birinci iş. İkincisi sen aslında biraz önce söyledin. İhtiyacımız olmadığı zaman bilgisayarı ADS'den çözelim. Bilgisayarı kapatalım. Gerekiyorsa eğer bilgisayarımızın tek başına çalışması gerekiyorsa, internetle bir işimiz yoksa o zaman ADS'de modemi kapatalım. Bilgisayar çalışmaya devam etsin. Ama internette sürekli bağlantımız olmasın. Sonrası yine klasik çözümler işte bilgisayarımızın yamalarını güncel tutalım hı. antivirüslerimizi aman sürekli güncelleyelim antivirüs yazılımlarımızı zaman zaman virüs kontrolü yapalım spy kontrolü yapalım gibi tipik her zamanki önerilerimizi de tekrarlayacağız. Ee, ama e, ADS e örnek dediğim gibi dikkat etmemiz gereken konuların başında işte 24 saat açık olmasının yeni bir risk getiriyor olmasından haberdar olmak var. Anladım. O zaman ADS ile güzel bir şey bize çok büyük kolaylıklar getiriyor. Ama Elbette sahip olalım. Ben çok mutluyum ADSL'i kullanıyor olmaktan. Hatta bir de şey yaptım. Onda belki başka bir programımızla konuşuruz. ADSL ve kablosuz internet olan bir tek bir kutu satın aldım. Dolayısıyla eve gittiğim zaman artık kabloya da bağımlı değilim. Nasıl sosyal laptopumun pili de var. Pil idare ettiği sürece ben evin içinde her yerde internete bağlı oluyorum. Çok şaşırdım. E, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, i̇yi bir ama hoş bir şey evet. bu. Ama burada da işte bence en önemlisi ADSL 24 saat bağlantıda kalabiliyor ama o da saldırganlara kapıyı 24 saat açık bırakıyorsunuz demektir. Arada bir kapayın işiniz bittiğinde. Ve evet, güvenlik önlemlerimizi alalım. Alalım. Hı -hı. Oldu. O zaman haftaya da buluşalım tekrar. Peki iyi akşamlar. İyi akşamlar ve güvenli haftalar. Hoşça kalın